Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Fer Özgüler. Merhaba. Bugün Sesler ve Renkler'de sizlerle Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Özlem Uçan ve Nimet Ova Yolu'nun 2006'da Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi'nde yayınlanmış bir makalesini paylaşmak istiyorum. Müziğin sağlıkta nasıl kullanıldığı ve ne derecede etkili olduğunu inceleyen bir araştırma bu. Uçan ve Ova Yolu hazırladıkları makalede çok zengin bir kaynakça kullanmış. Kırka aşkın kaynağın içinde sevgili Ahmet Şahin Akın Avrupa ve İslam medeniyetinde müzikle tedavi Tarihi Gelişim ve Uygulamalar kitabından da alıntılar yapmışlar. Benim çok beğendiğim bir kitap bu. Okumanızı gönülden öneririm. Müzik insana özgü ve insanın doğasında bulunan bir davranış biçimi. Güçlü bir etkisi var. Her türlü müziğin insan davranışında değişiklik yaratması müziğin insan üzerindeki psikolojik etkisini göstermekte. Ego'yu kuvvetlendiren, psikotik ve fizyolojik semptomları azaltan tedavi modeli olarak kullanılan bir şey müzik ve sağlık için müziğin kullanımının tarihi tıp kadar da eskiye dayanıyor. Günümüzde araştırmacılar müzik ile sağlık prosedürleri arasında yakın bir ilişki olduğunu, sağlığın her alanda kullanılabileceğini, ağrısız, güvenli, ucuz ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtiyorlar. Sizlerle paylaşacağım bu makalede müziğin geçmişten günümüze çeşitli tıbbi tedavilerde kullanımı vurgulanmaya çalışılmış. Tıptan da bahsediyoruz diye hemen radyonuzdan çıkıp tansiyonunuzu ölçemem belki ama kulaklarınızın güzel bir müzik duymasını sağlayabilirim. Şaman geleneklerinde şifa aktarımlarında müziksiz uygulama neredeyse hiç yok. İptidai şamanizmde şaman ile tabibin aynı şahıs olduğunu görüyoruz. Doğu Türkistan Türkleri Yakutlar gibi erkek şamana oyun diyorlar. Kırgız Kazaklarda şaman yerini tutan ve onun ödevlerini uygulayan kişiye baksı yani görücü gören ya da bakan ya da bahşi deniyor. Ee, Türklerde müzik ve dansla tedavi basit bir hekim işi değil sosyokültürel ve spiritüel bir fenomen. Baksı veya KAM adı verilen tedaviciler Türk kültürü ve günlük yaşayışında çok eski zamanlardan beri yer almakta. Bu kimseler toplumlarında tedaviciliğin yanı sıra birçok başka işlevi de üstlenen kişiler. Baksı, icra ettiği müzik, ritim ve danslarla bir sanatçı gibi görünüyor ama trans içinde sezgi bilgisinden bahsettiği için aynı zamanda da medyum. Toplumun ihtiyacı ve sorularına cevap verdiği için aynı zamanda sosyolog. Hatta pedagog ve psikolog rolünde üstlenmiş vaziyette. Ulaştığı transın sezgi neticesi oluşturduğu bilgi derinliği açısından da insanların duygularına yön verme imkanına sahip. E, bu anlamda da hekim e, ve manevi ihtiyaçlara cevap veren e, yeteneği ve konumu sebebiyle de ruhiyatçı rolünde oynuyor. E, Dede Korkut misalinde olduğu gibi yani bir yandan Dede Korkut gibi öğüt veriyor, diğer yandan destanını anlatıyor, bir başka tarafta aynı kişi kopuz çalıyor, hasta tedavi ediyor ve çeşitli konularda da iyi sonuçlar alınabilmesi için dua ediyor. Yani göklerle kişi arasındaki teması kuruyor. Kazak ve Kırgızların inanışına göre Korkut Ata en büyük velilerden sayılıyor. Kazakların kopuz ve tombure ya da dombra şu sıralarda bolca duyduğumuz gibi sazlarını icat edenin de yine Korkut Ata olduğu inanılır. Bir süredir dinlemekte olduğunuz müzik açık alanda yapılmış canlı bir performans kaydı. Doğu Türkistan Kümata baksı dans müziği bu. You're yeah, here. Yeah, yeah. Aslı, Altay, Kırgız, Kazak ve Sibirya, Yenisey ve Abakan'da dahil kamları yayla veya parmakla icra edilen kopuz, topşur, komuz, kıyak gibi müzik aletleri ve çeşitli ritim sazlarıyla trans haline geçip ata ruhu ile bağ kurup bu sezgi bilgisine ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, müzik eşliğinde icra edilen danslar genellikle bazı kutsal figürlerin taklidi şeklinde oluyor. Kazak ve Kırgız Türklerinde müzik ve dans ile tedavi örneği olarak çok eskiden beri devam eden bir dans olan Kara Jorga, Yani bir atın yürüyüşü simgelenen bir dans çeşidi var. Bunun dışında Kartal, Kurt, Ayı, Geyik, Kuğu, Yedi Evliya, At, Kaz... Bu simgelerden diğerleri. Eski inanışa göre bu figürler ata ruhunu temsil ediyor. Elde edilen bilgiyle hastaları tedavi ediyorlar. Gelecekten haberler veriyorlar. Toplum meselelerine çözüm getiriyorlar. Kam denilen daha sonra İslam dini tesiriyle bahşığı veya baksı adını alan bu hekim ozanlar için... İlham ve sezgiye ulaşmak kolay bir şey değil. Ancak ata ruhu bu seçimi yapıyor ve bu göreve en uygun kişiyi e, ya da kişileri tespit ediyor. Günümüzde Kazak, Kırgız ve Altay Türklerinde hala yaşayan baksı dansı, kara veya baksı tedavi seansı olarak bilinen bu seans, e, baksının dua ile ata ruhuna iltica etmesiyle başlıyor. E, biraz önce dinlediğimiz e, müzik e, bu töreni ifade ediyordu. Şimdi de Türk gökenli Şaman Şifa müziği örneklerinden bir e, parça çalacağız. Hunhurtu Rus Federasyonu'nun Muallistan ile arasındaki Türk Soylu Tuva bölgesinden çıkmış bir müzik topluluğu. Çalmakta olduğumuz kayıt da bu grubun çalışmalarından biri. Yırgıl dün başta doğrar, Öyle İnsan yaşamının her döneminde var olan bir kavram ve insanın üzerindeki etkisinin çok yönlü olması tedavide de kullanılmasına neden olmuş. Aslında müziğin kendisi tedavi edici değil. Ancak acı çeken, ağrı ve stresi olan, yardım isteyen ve müzik aracılığıyla kendine ifade yolu bulan hasta için kullanıldığında tedavi edici özellik gösteriyor. Aslı yunanca olan müzik kelimesi dünyanın her yerinde aynı anlamı taşımakta. Müzik, musika sözcüğünden geliyor. Müzikada eski Yunanca'da Muzike veya Musa'dan alınmış. Birçok araştırmacı bu kelimenin etimolojisinin Muz, melek anlamına geldiğini savunmakta. Mitolojiye göre Yunanların en büyük tanrısı Zeus'un kızları sayılan dokuz peri kızına Musa, Müz adı verilir. Eski Yunanlar bu peri kızlarının tüm dünyanın güzelliklerini ve ahengini düzenlemekle görevli olduklarına inanıyorlardı. Bugün hemen hemen tüm dillerde var olan müzik sözcüğünün müz kökünden türemiş olduğu kabul edilmekte. Müziğin insanlık tarihi boyunca çeşitli kültürlerde insan duygularını etkilemek, kendini ifade etmek ve hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanıldığı bilinen bir gerçek. İlkeli insanlar, hastalıkların kötü ruh ya da cin adı verilen varlıklar tarafından meydana getirildiğine inanıyorlar. Bu kötü varlıklar, sihirbaz, hekim ya da şaman tarafından kontrol altına alınıp tedavi yöntemleriyle özellikle e, törenlerde kullanılan müzik, dans, ritim ve şarkılarla e, tedavi ediliyor. Hastanın kötü varlık ve ruhlardan kurtarılması tedavinin temelini teşkil ediyor. Ses ve müzik de bu gizli varlıklarla haberleşmek için kullanılan bir araç. Eski Yunanlar müziğin her türlü erdemin kökü olduğunu kabul ediyorlar. önce 585 ve 500 yılları arasında yaşayan büyük Yunan filozofu ve matematikçisi Pitagoras, umutsuzluğa düşen bireyleri veya çabuk öfkelenen hastaları, belirli melodilerle tedavi edebilme olanağı üzerinde durmuş. Ee, şimdi... Dinleyeceğimiz iki şifa melodisi kaydı da Güney Amerika'ya ait Maya kültürünü yansıtan çalışmalar. Sokrat tedavinin tarihi tıpkı da eskiye dayanıyor. Çünkü insanlar tedavi araçları ile müziği çok kez bir arada kullanmışlar. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış ve etkili olduğunu göstermiş. Asculape ise sağırlığı tedavi etmek için trompet kullanmış. Sokrat'ın öğrencisi Eflatun da M.Ö. 400 yıllarında müziğin ahenk ve ritimle ruhun derinliklerini etki ederek bireye hoşgörü ve rahatlık verdiğini belirtmiş. Eski Roma'da ise Selsus ve Aretius, müziğin ruhu yatıştırdığı, ruh hastalıklarına iyi geldiğini ilk olarak ifade edenlerden. Mısırlılar da doğum sırasında müziği kullanmışlar. Büyük Çin filozofu Konfüçyüs, müzik yapıldığı zaman kişiler arası ilişkiler düzelir, gözler parlar, kulaklar keskin olur, kanın hareketi ve donanım sakinleşir ifadesiyle müziğin insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekmiş. İngiltere'de insanlığa hizmet cemiyeti, Lagilda Sensisil birçok hasta üzerinde müziğin beden ve ruha sakinlik veren etkisini inceliyor. Ayrıca bu cemiyet Londra'nın merkezi bir yerinde müzik yardımı postası oluşturuyor ve büyük hastanelerin belirli bölümlerinde müziğin telefon yoluyla ulaştırılmasını e, hastalara tasarlamış. Müziğin etkisi altında bu hastaların ateşlerinin düştüğünü ve ağrılarının belirgin olarak azaldığını da gözlemlemişler. İslam medeniyeti tarihinde ise özellikle tasavvuf ekolü mensupları müzikle uğraşmış, faydasına inanmış ve savunmuşlar. Büyük İslam bilgini ve filozoflarından İbn Sina, müziğin tıpta oynadığı rolü ''Tedavinin en iyi yollarından, en etkilerinden biri hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, çevresini sevimli ve hoşa gider hale getirmek, en iyi musekiyi dinletmek ve sevdiği insanlarla bir araya getirmektir.'' şeklinde ifade etmiş. Şimdi dinleyeceğimiz çalışma ise segah peşe üzerine oturtulmuş bir nefes çalışması depresyon ve uykusuzluk tedavileri için vakti zamanda önerilirmiş. Deni semayı dinliyoruz. Bu semada ateş düşürme tedavilerinde kullanılmış... 20. yüzyılın ilk yarısında hastane ortamında kullanılmaya başlanmış. Thomas Edison'ın 1877'de fonografı buluşu ve 1886'da disk kayıt cihazını geliştirmesiyle hastalar üzerinde müziğin etkisi incelenmeye başlanmış. Hastanelerdeki ilk müzik terapi uygulamaları çoğunlukla anestezi ve anajezi ile birlikte olmuş. 20. yüzyılın ortalarında araştırmacılar müziğin etkilerinin nörolojik temelleri hakkında teoriler geliştirmeye başlayabilmişler ve müziğin fizyolojik parametreler üzerine etkilerini de deneysel olarak araştırmışlar. Müziğin sadece hastalarda terapi aracı olarak kullanılmakla kalmayıp koruyucu olarak da insanlara büyük faydalar sağlayabileceği, özellikle kent yaşamındaki stresi gidermek için seçilecek uygun müzik türlerinin muhtemel psikiyatrik bazı hastalıklarının doğmasını engelleyebileceği düşünülüyor şu sıralar. Ee, günümüzde müzik yaşamımızın bir parçası olarak görülmekte hem beyinsel hem de fiziksel olarak bizi etkilediği kabul edilmekte. Beyin dalgaları müzik ile hızlandırılıp yavaşlatılabiliniyor. Kas gerilimi ve hareketlerini koordine etmeye yardımcı olabiliyor müzik. Anksiyolitik etkiler yapmakta bunların tamamı tespit edilmiş vaziyette. Yıllardan beri biliniyor ki gündelik yaşamımız esnasında beyinde 14-20 frekans arasında titreşimli beta dalgaları üretiyoruz. Çevremizi bilinçli olarak algıladığımızda ve huzur içinde olduğumuzda 8-13 frekans arasında titreşimli alfa dalgaları üretiliyor. Yoğun yaratıcılık, meditasyon ve uykuda ise 4 ila 7 frekans arasında titreşimli feta dalgaları üretiliyor. Beyin dalgaları yavaşladıkça huzur duygusu artıyor. Tıpkı beyin gibi insanın kalp atışları da ses ve müziğe son derece duyarlı. Müzik veya ses frekansının temposu ya da volyümü kalp atışlarının değişmesine neden oluyor. Müziğin temposu arttıkça kalp atışları hızlanıyor, yavaşladıkça nefes alışları gibi e, kalp atışları da yavaşlıyor. Su sesini çağrıştıran seslerin melodileştirilmiş şekilleri çok uzun süredir şifalandırmada sıklıkla kullanılıyor. Buna bir örnek dinleyeceğiz şimdi. Ardından da belirli frekanslarda yapılmış, huzuru arttırmak amacıyla dinlenebilecek iki şifa müziği örneği var. Modern tıbbın gelişmesiyle müzik, relaksasyon, yol gösterici tasvirler, dokunma, yoga, huzur ve destek merkezli çalışmalar, aktif dinlenme ve aromaterapi gibi tedavilerde de alternatif tıp içerisinde yer almakta. Son yıllarda özellikle de gelişmiş ülkelerde alternatif tıbbın tekrar güncelleştiği görülmekte. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinçli halkın alternatif tıbba daha çok güvendiği, bunun için yılda e, son 5 yılın ortalamasını verelim. 2010'dan bu yana olan, e, pardon 2009'dan bu yana olan son 5 yılın ortalamasında yılda 13 milyar dolar civarında harcandığı belirtilmiş. Bu miktar Amerika'da devletin tıp için ödediği paraya neredeyse eşit. Sağlıkçıların bazıları kabul etmese de insanların bunu istediği ve devletin de çalışmaları bu yönde desteklediği bilinmekte. Son yıllarda araştırmacılar, müzik ile sağlık prosedürleri arasında yakın bir ilişki olduğunu, sağlığın her alanında kullanılabileceğini, ağrısız, güvenli, ucuz, yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar, müziğin etkilerini iki açıdan ele alıyorlar. İlk olarak müziğin dinleyicinin uyanıklığını en üst seviyede tuttuğunu, daha sonra ise akıl, vücut ve ruh arasında bir denge oluşturduğunu ifade ediyorlar. Yapılan pek çok çalışma, müziğin ağrı ve anksiyete üzerinde olumlu etkiler yarattığını, hasta veya sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini yükselttiğini göstermiş. Müzik, kalp hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve solunum hızını düşüren, hastanın dikkatini başka yöne çeken, kemoterapiye bağlı bulantıyı azaltan, özellikle terminal dönemdeki hastaların yaşam kalitesini yükselten önemli bir araç olarak tespit edilmiş vaziyet. Farklı hasta gruplarında müziğin etkisinin e, araştırıldığı çalışmalar var. Bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela 1989 kayıtlı Guzetta çalışması var. Miyokard enfarktüsü üzerinde müziğin e, tedavide etkili olduğu tespit edilmiş. 94'te Elliot çalışması koroner yoğun bakımda etkili olmadığını tespit etmiş. 94'te Winter ve arkadaşlarının yaptığı cerrahi e, deneylerde müziğin etkili olduğu tespit edilmiş. Aynı yıl Milukkolasa deneylerinde kortizol zeviyesi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş. 95'te Henry deneyinde hormon salınımı üstünde etkisi tespit edilmiş. E, Bempton ve Draper'ın 97'de yaptığı endoskopi üzerine ee, çalışmalarda müziğin etkili olduğu tespit edilmiş ee, White yine 99'da akut miyokard enfarktüsü üzerine yaptığı çalışmalarda müziği etkili bulmuş bunu tespit etmiş ee, Yanık Debritmanı üzerine yapılmış 2001 tarihli Smith deneyleri var yine etkili olduğu çıkmış ortaya 2002-2004 arası birkaç tane kolonoskopi e, içeren deneyler var. Bunların tamamı etkili olarak gözüküyor. Kardiyak cerrahi de etkili olduğu tespit edilmiş. Tüm bunlar e, alternatif tıbbın göz ardı edilemeyeceğini ve modern tıpla iç içe uygulanabileceğini, tekrar tekrar bize gösteriyor. Yeni ilaçlar, aşılar, yapay uzuvlar için harcanmakta olan astronomik rakamların yanında alternatif tedavi için ayrılan miktarın çok az olmakla beraber gelecek için ümit verici olduğu da görülüyor. Dünyada böyle bir trend var. Hastalara yapılacak birçok girişimde müzik gibi farmakolojik olmayan yöntemlerin farmakolojik yöntemlerle beraber kullanılması, bu konuda geniş popülasyonları kapsayan değişik müzik türleri ile ilgili araştırmaların yapılması ve bu yöntemle ilgili sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi oldukça önemli. E, müzik terapisti e, giderek e, popüler hale gelen bir meslek. E, yurt dışında çok örnekleri var birçok üniversite bu e, kanalda e, yeni kürsüler açtı. E, Bununla ilgili e, Shannon O'Leary'nin, e, ki kendisi bir müzik terapisi öğrencisi, müzik terapisi hakkında yaptığı bir parça var. E, Youtube'da e, son e, iki senedir e, çok paylaşıldı. E, sizlere e, onu dinleterek programı kapatmak istiyorum. Ben oldukça esprili bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ee, Shannon O'Leary müzik terapisi gelecek haftaya kadar müzikle kalın. We work in nursing homes, schools and hospitals And so much more than I can fit in this song We work with infants, infants, to end of life Cause everyone relates to music, am I right? Yeah, my teachers, they told me to always be purposeful They say use music specifically to work on a goal Use it, use it, a cookie cutter session so have fun be creative and use your imagination because you know it's all about that client and their preference and the music it's all about their age and their strength. it's the truth yeah it's all about increasing their quality of life it's all about that client about that client Hey, we're bringing memories back We'll go ahead, and discuss those lyrics, yeah We'll be playing lots of instruments And I'm here to tell you Everyone responds to music in one way or another Yeah, my teachers, they taught me that music stimulates the brain They said what's together gets wired together, hey Cause you know it's all about the process, not perfection Hey, hey, it's all about the progress and the growth of the client It's all about building a relationship It's all about the client, about that client Hey, you know it's all about the moment and the spontaneity Ooh. It's all about the little things that can be very big It's all about applying what we learned in class, you see It's all about that client here in music therapy <laughs>